Oğlum, raydan tren yolda gitmez, rayda gider. <gülüyor> Onun için, eşek yaratılmış bakımından otu sever olur, baklava yemez eşek, pirdola da yemez, köfte kızartma ha için Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var. Onların ağızlarını mühürledik diyorsun. Ha buna bendir. ne da? Ece mühürlü. Onun anlaması da inadı ona mühürlü. Yolcuya mühim bir haberdir bu. Ha. Çok mühim bir haberdir. Ama bu ne olacak? Son peygamberin hürmetine bu mühür kaldırılır oğlum. Deminceki ayette gidiyor. Açılmamış mühürler bile kaldı. Eşek ot yerken pirtala yemeye başladı Nasıl olur Olur işte. İlger peygamberlerden kalan mühürleri Hz. Sallallahu Aleyhi ve Sellem Ahmet'in hürmetine cenabı Allah kaldırdı onu. Nasıl kaldırdı? İnna fetahna leke fetem mübine ayetiyle hepsini olduğu yerden kaldırdı. Çünkü o büyükler büyüğüne ne benzer gelmiştir, ne de gelecektir. Son peygamber bundan olmuştur. Nasıl mühür kalktı? Oğlum bu tarbını hatırlamıyor musun? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mübarek Amcaları Hazreti Hamza'yı yetmiş parçaya ayırtılar. Hint biliyorsunuz. Ordu darmadağın dişleri kırılmış. Sahabelerin bir çoğu şeyi hükme tepesine gelmiş. Kan akıyor mübarek aldırlar. Ellerini kaldırmış. Ya Rabbi bunları sen affet. Bunlar ne yaptığını bilmiyorlar diyor. Bunların gözünden mühür aç diyor. Koskoca peygambere bak. Aha bunu müslüke kendine o kadar insana söylerse senin gibi seyde i Rahman'a kapanıp Resul'e zelevat getiren ne söyleme. Mühürler açıldı oğlum. Adam akıllı Allah'a dayanacaksın oğlum. Nerede o Allah'a dayanma ki, kılıcın İsmail'i kesmesin. Baba almış yerine, Allah'ın sinayı atılmış İsmail'i bağlamış, öf demiş ki, öyle dayanmış ki, kılıcı kesmemiş. Nerede o keramet ki, dilin dibini ana cadde yaptın. Kalkıyor Beli İsrail, Musa da. onlar ya ondan evvel korkmayın diyor yahu korkmayın diyor. Geldiler Nil'in kenarına. Musa taşın üstüne çıkmış Nil böyle ooo. Rüzgarlı hava, yağmur bir tarafta. Çoluk, çocuk, ihtiyar, genç kadınlar, kızlar. Hep Toplanmışlar etrafına, viravunda geliyor öteden, ordularıyla böyle, herkes stresiyor. Moza, toplanmış. Korktuğu yok bir şeyden, daha böyle korkmayacaksın. Biliyor ki benim ben bir şey olacağım, biliyor. İtimadı var, şüpheci yok. Kutu ret diyelim. Emir geliyok muza şu değneğe bir muza dolu Söyle Öyle mi görüldü? Açıldı oğlum açıldı. Nil açıldı. Kapağı açılır gibi. Hadi bunlar ortadan. İnekleriyle, tavuklarıyla, köpekleriyle, yavruları, güvenzinleri, horozları, morozları aç buradan. Dil diyor. Bahre Amos, Kuzulden'in. Acıdı. Bunlar verişletilerin içine caddeden gidiyorlar yanlardan böyle minareler gibi. Su duvarları böyle bu tarafa gelmiyor. Nasıl geliyor? Gelmiyor oğlum. Inan, aklın yoksa inkar, daha aklın yoksa çifte at kendi kendi. Ondan sonra bunlar geçiyorlar, bakıyor ki öteki cadde açılmış. Haydi bunlar da hatırlarınla bilmemdir, tam ortaya geliyor mu uzayların en son. geleceğiz sular başlıyor diyor hmm. gele onlar bir diyor ayakkabıyı demaylan dedi pilkar makarnasını kırk Kur'an-ı Kerim'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde öyle sözler vardır ki geceye söyleten gece gecelikten çıkar oğlum. Sen ne konuşuyorsun? Bir hadisi kutsi de Cenab-ı Allah diyor ki aha oradakinin nurunu Ahmet'in nurunu Ahmet'in ruhunu yüzümün nurundan halkettim diyor Cenab-ı Allah Ahmet'in yüzünün yüzümün nurundan halkettim diyor Hadis-i Kutu'yla. Efendim Allah'ın yüzü neymiş? Semdaret bulurlar. Yüzünü bilmiyordun. Her yerde hazır ve nazır. Allah'ım ruhumu kendi yüzünün nurundan halkıttım. Bu Hadis-i kutsi, ben Peygamberimin ruhunu kendi yüzümün nurundan halkıttım diyor Hadis-i kutsi. Bunun üzerine Resulullah da hadisinde buyuruyor ki Allah önce ruhumu yarattı diyorlar. Hiçbir şey yaratılmadan Allah ilk önce benim ruhumu yarattı. Allah ilk önce kalemi yarattı diyor. Allah ilk önce aklı yarattı diyor. Üç şeyi yarattı. Ruhumu yarattı, kalemi yarattı, aklı yarattı. Demiyor ki ilk önce ruhumu yarattı. Ne diyor ilk önce kalemi yarattı. İlk önce aklı yarattı. Hepisi birden şöyle hıp diye üçü birden mi çıktı? Üçü birden çıktı. E Allah öyle çabucak yaratmaz. Dünyayı bile altı günde yarattım diyor. Cemaat dikkat et. Allah önce ruhumu yarattı. Allah önce kalemi yarattı. Allah önce aklı yarattı. Hepsi birden yaratıldı demek. Allah önce kalbi, kalem'i yarattı demek. İlim benimle yayıldı diyor. Benimle yayıldı. Alm al insanı, malm Allah önce aklı yarattı. Her şeyi idrak için bana akıl verdi diyor. Sen de ne diyorsun ki? İl yaptı getirdi onu aklı soktu içine ondan sonra efendim hafıza soktu şunu torba değil bu ha nuru yaratır yaratmaz nurla akıl ve kalem yaratır o bizim gibi terseriyi anlamayanları aklına sokmak için kalem diyor Allah bunun için sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın yüzünün nurundan halk edilir edilmez o nurun içindeki olan ilim o nurun içindeki olan idrat akıl bütün etme birlikte yaratılır dedi o halde Cenab-ı sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz doğrudan doğruya Allah'ın süzgeçinden geçmiş, küçülmüş, küçülmüş, bize gelmiş cenab Allah'ın esmatılarının aynası bir dağıtı <gülüyor> Anladın mı? Mümin de ondan sızılmış, sızılmış, sızılmış, sızılmış, Aha bu hale gelmişiz. Onun için bütün bağlar kopacaktır kıyamete yakın. İslamların elinde tek bir bağ kalacaktır diyor namaz yani benden olan itibadınız Elinin elektriği ol ya bal ol ya ol ya ol ya kehi şey, sabrla aha bu namazı bula iki hadis Yani "Ah ruhunu kendi yüzümün nurundan hak ettim." hadisi. Kus. İkinci hadis: "Allah önce ruhumu, kalemi, aklı yarattı." hadisi. Bu iki hadisten bir tek şey murat edilmektedir. Bu da hakikat Muhammediye. Hakikat-ı Muhammediye denilen İslam'daki şey daha bu demektir. Bunu murat etmek istemiştir. Onun için, hakikati Muhammediye nedir ya Allah dedikleri zaman, ben Allah'tan, müminlerde de benden demiş. Ben Allah'tan, müminler de benden sonra ruhları eşdat alemine indirir. <gülüyor> Bu yüzünün nurundan algettiği nurun zübdesini, kulasesini Allah onları eşdat alemine indirir. Çin suresinde Esvele safilin Esvele safilin cehennem değil oğlum ses cehennem. Esvele safiline tepeden aşağı inmek demektir. Tepeden aşağı inmek. Kürsüden yere inmek, havadan paraşütle aşağı anlamak. O halde o yukarıda halk çok iyi dinleyin bir şey anlatacağım size de bu malzemeyi topluyoruz. Konserve kutusunu daha açmadık içinde bakalım ne var.